Bölüm 296 İğreti saç takma ve dövme yaptırma, dişlerini süslü görünsün diye törpül etmenin yasaklığı Onlar, Allah'ı bırakıp, yalnızca dişilere ve dişi saydıkları putlara ibadet edip, yalvarıp yakarıyorlar. Böylece de, inatçı şeytandan başkasına tapmış olmazlar. Ki, o şeytanı Allah, şöyle dediği için rahmetinden uzaklaştırmıştır. Senin kullarından belirli bir pay edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş hevesler ve özlemlerle dolduracağım. Ben onlara kesinlikle emredeceğim. Onlar da putperestçe perestçe bir kurban adeti olarak hayvanların kulaklarını yaracaklar ve onlara yine emredeceğim Allah'ın yaratılıştaki şekil ve özelliklerini değiştirecekler. 4 Nisa 117-119. Hadis 1644. Esma'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir kadın Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ey Allah'ın Rasûlü! Kızımın bir cilt hastalığından dolayı saçları döküldü. Onu evlendirdim. Dökülen saçları yerine saç taktırayım mı? diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İğreti saç takan ve taktırana da Allah lanet etmiştir buyurdu. Hadis 1645, Humeit ibn Abdurrahman'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Muaviye Allah ondan razı olsun hac yaptığı sene Medine'de bir zabıta memurunun elinde bulunan bir tutam alın saçını alıp Medine mescidi Minberi'nden halka şöyle hitap etmiştir: Ey Medine'liler. Alimleriniz nerede? Niçin bu türlü kötülükleri önlemezler? Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınları bu türlü şeyleri kullanmaktan yasaklayarak şöyle söylediğini duymuşumdur. İsrailoğulları kadınları bu türlü şeyleri kullanmayı adet edinince alimleri onları bunlardan engellemedikleri için helak olmuşlardır. Hadis 1646. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarına saç ektiren ve ekleyen, dövme yapan ve yaptıran kadınlara lanet etmiştir. Hadis 1647. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre dövme yapan ve yaptıran güzel görünsün diye yüzünün kaşının tüylerini yolan ve incelten yine güzel görünsün diye dişlerini törpüleyip seyrekleştiren ve Allah'ın yarattığı fıtratı bozan kadınlara Allah lanet etsin demişti. Ümmü Yakub atlı bir kadın bu hususta İbn Mes'udu aşırı gitmekle suçladı. Bunun üzerine İbn Mesud peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği kimseye niçin lanet etmeyecekmişim? Bu husus Kur'an'da emredilmiştir. Allah 59 Haşr suresi 7. ayetinde Peygamber size ne verirse onu alın. Sizi yasakladığı şeylerden de uzak durun buyurmaktadır.